Bismillahi الله rahman الرحيم rahim İnne al-hamdulillah, n-ahmduhu ve n-sta'eenhu ve n-staqfirhu. Ve n-amehuhu الله illahhi min şurur y ve seyaa ta'malina. Min yehdihi illahu falaa muddillaha. O min yudnihi falaa hadiyla. an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 Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah azze ve celal'in el esmaül husna en güzel isimleri dersimize devam ediyoruz. Dersimizin başında Allah azze ve Celle, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Her kim o 99 ismi ezberler ise, Tehalel cennet, cennete girer buyurmuştur. Biz de Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerinden 99 tanesini manalarıyla ezberleyip inşallah e, hayatımıza da geçirerek onunla amel ederek inşallah. 99 ismini sayıp şerh edip hayatımızı geçirerek cennetine hak ettiği kullarından olmayı murad ediyoruz, istiyoruz. Tabii ki bunun için de çalışmak gerekir kardeşlerim, cuht etmek gerekir. Çünkü bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetliklerin de cehennemliklerin de belli olduğunu söyleyince ki Allah'ın Resulü öyleyse neden amel edelim? Madem cennetlik belli, cehennemlik belli, Allah Azze ve Celle bunları bilmiş, levh-i yazmış. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اِعْمَلُوا kullun مُيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ Siz amel edin, çünkü her kim ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır, kolay kırılır, kırılır, kırılır, kırılır, kılınır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden kardeşlerim bizim de amel etmemiz gerekir, amel etmemiz gerekir, amel etmemiz gerekir. Tabii ki amel edebilmek için de öncelikle bir şeyi bilmek gerekir ki bildiğiniz amel edebilirsiniz. Çünkü bir Müslümanı veya Müslümanları bir Yahudiden veya bir Hristiyan'dan ayıran özelliği bilmesi ve ilmiyle amel etmesidir. Bilimsiz amel olmadığı gibi. Amelsiz ilim de olmaz kardeşlerim. Bileceksiniz ve bildiğinizle amel edeceksiniz. Mesela bir e, alimin tanımını yapılırken, alime, amile, alleme. Alim bilendir, bildiğiyle amel edendir ve amel edip bilip amel ettiğini de insanlara öğretendir alim. O yüzden bizim de kardeşlerim, dinimizi öncelikle öğrenmemiz ve öğrendiklerimizle de amel etmemiz en önemli meselelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi hidayet el hadi Allah nedir? el hadidir Hidayet verendir. Hidayet vermesinden bir tanesini nedir? Kullarına hüccet-i etmiştir Allah Azze ve Celle. Hiçbir kavme uyarıcı göndermeden, Allah Azze ve Celle o kavme azap edici değildir. Allah'ın bu bir hidayetidir ikame etmesi. Burada biz de ne yapıyoruz? Cennete girecek, girebilecek bir vesile, tabii ki hiç kimse ameliyle cennetine girmeyecek. Ama ne yapmaktır? Bir nebze o yolda ilerleyebilmektir karınca misali. Hani her ne kadar belki menzile varamasak da en azından o yolda ölmeyi bilebilmektir. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin, Allah Resulü Sallam'ın o hadisiyle amel etme adına biliyorsunuz e, Esma-ül Hüsna derslerimize başladık. Bugün de inşallah El-Veli ve El-Mavla isimlerini işlemeye çalışacağız inşallah. Bugün biraz belki az olacak ama Rabbim hayır versin, Rabbim bereket versin, evliyalık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 Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Falahu, Huwa al asıl dost olan Allah Azze ve Celle'dir. Huwa, vahuwa yuhil ma'uta, ölüleri dirilten odur, vahuwa ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir olan, her şeye gücü yetendir. Asıl dost olan kimmiş? Allah Azze ve Celle.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 62. ayeti kerimesinde Huma ruddu إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ Sonra onlar hak olan Mevla'larına, hak olan dostlarına Mevla'ya ne yaparlar? Döndürülürler. أَلَا لَهُ الْمُلْكُ Şüphesiz ki mülk onundur, hüküm onundur. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ O hesapları çok hızlı görendir diyor Allah Azze ve Celle.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 İman edenlerin dostıdır. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى Onları karanlıklardan nura çıkartır Allah Azze ve Celle. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kafirlere gelince, اَوْلِيَاُهُمُ <gülüyor> التَّاغُوتِ Onların dostları, velileri kimlerdir? Tağutlardır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ Nur ile Onları nurdan zulümata çıkartır.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 O'nun merhamet etmesini gerektirir. Allah Azze ve Celle'nin dost edindiği kimseler. Diyor ki Allah Azze ve Celle A'râz suresi 155. ayet Ente veleyyuna faghfir lena verhamna Sen bizim dostumuzsın. Allah Azze ve Celle'ye nidamız bu. Faghfir lena verhamna öyleyse bize merhamet et. Bizi bağışla verhamna ve bize merhamet eyle. Çünkü belimiz sensin, dostumuz sensin.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 Lahum darus selami inda Rabbihim. Onlar için Rablerinin katında darus selam vardır, cennet vardır. Vahhu awaliyum bi mekanu yamelun. Onların amel ettiklerinden dolayı, onların velisi, dostu kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine diyor ki, Fussilet suresinde, Innalladīna qālu Rabbun Allahu, thumma istaqāmu. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar, sağ veya sola tapmayanlar, dost doğru olanlar. Te tenazelu ileyhimul onların üzerine melekler iner. Alla taqafu ve ta'hzanu sakın üzülmeyin ve korkmayın diye melekler iner. Ve abshiru bil cenneti latti kuntumtu sizlere vaad olunan cennet ile sevinin müjdelenin.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 La <gülüyor> tebdil li Allah'ın kelimesinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah vaad ettim o muhakkak gerçekleşir. Zalikuhu'l fawz'ul adım. İşte asıl kurtuluş budur kardeşler. Allah'a iman edeceksin, dosdoğru olacaksın ve Allah Hazze ve Celle'den gerektiği gibi korkacaksın. İşte evliyaullah budur kardeşlerim. Ki Allah Hazze ve Celle'nin dostluğu sadece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 Ve dini yaşamayı iste. Yani dini dert edin. Nereden olursan ol. Hangi halde olursan ol. O yüzden kardeşlerim Bukhari'de gelen rivayette nedir? Aslında hani Allah'la alakalı onun gören gözü işiten kulağı tutan eli yürüyen ayağı olurum diyor ya. Ama ondan önce... Hadiste bir şeyler zikrediliyor. Bakın Buhari'de bu Uhreyre radıyallahu anh'dan gelen bu şeyde diyor ki Allah Resulü selam Allah buyurdu ki diyor. Men aadali veliyen faqad aazentuhu bil Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim, savaş ilan ederim. Ve diyor ki ve ma taqarraba abdi bi şey'in ilayhi mimma iftaraḍahu Bir kulum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 kon tu semaehu allazi yasma'u onun işiten kulağı onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olur vo in sa'alani lautiyennahu eğer diyor benden bir şey isterse muhakkak ben ona veririm diyor ve la in isti'ada bi lauti lautiyennahu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 dost edilmesidir. Yoksa böyle çok az bir kimsenin ulaşabildiği bir evliyaullah dedikleri bir makam değildir. Allahu veliyul Allah iman edenlerin dostudur. Vesselam. selam. Evliyaullah'ın en üstünü nebilerdir. Nebilerin en üstünü resullerdir. <gülüyor> Resullerin en üstünü ulul azim peygamberleridir ülül azm peygamberlerin en üstünü de hiç şüphesiz hatemun nebiyin ve imamul murselin ve seydu veladi adem ecmaîn. Nebilerin sonuncusu, gönderilenlerin imamı ve Adem olduğunun efendisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bununla Allah Azze ve celle dostları ile düşmanı arasındaki